Bölüm 30. Yardım ve aracılık yapmak. Kim iyi bir işe, Allah'ın kanununa uygun olarak aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. 4. Nisa 85 Hadis 248 Ebu Musa el-Eş'ari, Allah ondan razı olsun, Şöyle demiştir. Peygamber, sallallahu aleyhi ve selleme, sıkıntı içinde olan birileri geldiği zaman, yanındakilere döner ve, bu adama yardım ediniz, sevap kazanırsınız. Allah, peygamberinin dili üzerine, yani o peygamberinin duası ve şefaati üzerine ne dilerse, onu yerine getirecektir. Hadis 249 i̇bn Abbas, Allah onlardan razı olsun, Berire ile kocası arasında geçen olaya dair şunları söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Berire'ye tekrar kocana dönsen ne iyi olur, buyurdu. Berire, Ya Resûlallah, Böyle yapmamı bana emrediyor musunuz?" diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise, "Hayır. Sadece aracılık yapıyorum." buyurdu. "Bunun üzerine Berîre, "Benim ona ihtiyacım yoktur. Beni mazur görünüz." dedi.